Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Eski verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajlarda yaklaşık 3 aylık ihtiyacı karşılayacak kadar su rezervi bulunuyor. 2015 yılında kışa girerken %68.75 olan İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı şu anda %37.6'ya düşmüştür. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu İstanbul'da su kıtlığı yaşanacağına yönelik verilere geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul'da Malazgirt Zaferi'nin 1. yılı 2071'e kadar suyumuz var sözleriyle yanıt vermişti. Eroğlu bundan yaklaşık 2 yıl önce İstanbul'da su kesintisi yaşanmayacağını, aksi takdirde bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım sözleriyle savunmuştu. İstanbul barajlarında 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı %87.35'e çıkmıştı. Ancak beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle doluluk oranı %37.6'ya kadar indi. Geçtiğimiz yıl yüksek doluluk oranına ulaşan Ali Beyköy barajında ise suların çekilmesiyle birlikte tarihi kemerler karada kaldı. Balıkların yüzdüğü alansa şu anda mera görünümünde. İstanbul barajlarındaki en büyük düşüş ise Pabuçdere barajında yaşandı. Pabuçdere barajında geçen yıl bu zamanlar 68.75 doluluk oranı varken bu yıl 20.91'e gerilemiş durumda, yani üçte birinden daha az. Isırancalar Barajı'nda ise %46.61, Kazandere Barajı'nda %39.27, Anadolu Yakası'nın en önemli ihtiyacını karşılayan Ömerli Barajı'nda ise geçen yıla oranla %38.65 daha az su var şu anda. 191 ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması yürürlüğe girdi. Sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği konusundaki ortak kaygılarını dile getirmek için kurdukları iklim ağı, Türkiye'de yeni iklim rejiminin bir parçası olmak için Paris Anlaşması'nı onaylamaya davet ediyor Türkiye'yi. Türkiye Paris Anlaşması'nı 22 Nisan 2016 tarihinde imzaladı ancak hala onaylamış değil. Küresel emisyonların %65'inden sorumlu 94 tarafın onayladığı Paris Anlaşması'nın hedefi, küresel ortalama sıcaklıklardaki artışın 1,5 derece eşiğinde sınırlandırılması. En büyük hedefi ise 21. yüzyılın ikinci yarısında sıfır emisyona ulaşmak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı 7-18 Kasım arasında Marrakeş'te gerçekleştirecek. Yani bugün başladı. İklim zirvesi niteliği taşıyan buluşma aynı zamanda Paris Anlaşmasının da ilk Taraflar konferansı. İklim ağında yapılan açıklamada bilim insanlarının iklim değişikliğiyle mücadelenin başarıya ulaşması için emisyonların... 2020 öncesinde düşüşe geçmesinin şart olduğunu söylediklerine dikkat çekildi Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden birisi olan Akdeniz Çanağı'nda yer aldığı belirtilerek iklim değişikliğiyle mücadelenin başarısızlığı yaşadığımız coğrafyada hem çevresel hem de ekonomik çöküş riskini barındırıyor. Paris anlaşması 2020 sonrası iklim rejiminin çerçevesini çiziyor. Türkiye'nin onaylamaması küresel iklim hareketinin dışında kalması anlamına geliyor. Türkiye düşük karbonlu ekonomiye dönüşüm prensiplerinin ortaya koyulacağı bu tartışmalarda bulunmalı mutlaka. Düşük karbon ekonomisine geçiş, istihdam, halk sağlığı, enerjide dışa bağımlılık gibi kilit alanlarda gelişim vaat ediyor. Küresel iklim hareketinin dışında kalmak bu fırsatların kaçırılması anlamına geliyor dendi açıklamada. Ataköy sahilinde yapılması planlanan Mega Yat Limanı projesinin geleceğine ilişkin Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen kamuoyu araştırmasında projeye onay çıktı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre saat 9'da başlayan ve 17'de sona eren oylamada 3.458 oy kullanıldı. Noter huzurunda sayılan oylamada sandıktan projeye onay çıktı. 1988 kişinin evet oyu kullandığı araştırmada. 1451 kişi ise projeye karşı yönde oy kullandı. 19 oy da geçersiz sayıldı. Oylama sırasında bazı vatandaşlar ikametgah şartı aranmayan oylama için Bakırköy dışında yaşayan vatandaşların otobüste getirilerek oy kullandırıldığı iddiasında bulunarak sonuçlara tepki gösterdi. Bakırköy kaymakamlığının daha önce Mega Yat Limanı'na yönelik referandum düzenleyeceğini açıklayan Bakırköy Belediyesi'nin O hali gerekçe göstererek izin vermemişti. Bakırköy Belediyesi bunun üzerine özgürlük meydanında kurduğu sandıklarla referandum yani halk oylaması yerine kamuoyu araştırması yaptığını duyurmuştu. Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir tekstil şirketinin 2.2 megawattlık güneş enerjisi santrali yatırımı gerçekleştiği bildirildi. Şirketin pamuk ipliği üretimi gerçekleştiren fabrikasının çatısında 15 bin metrekarelik alanda Kuruldu paneller ve şu anda çatı üstünde hayata geçmiş en büyük proje. Yapılan açıklamaya göre 2,5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen tesisin yıllık 3 milyon saat elektrik üretimi gerçekleştirmesi öngörülüyor. Şirket %20 oranında öz kaynak ve %80 oranında da uzun vadeli finansmanla hayata geçirdi bu yatırımı. Finansman giderleri dahil olmak üzere 6,5 yılda geri dönüş sağlayabileceği öngörülüyor projenin yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.